290, numaralı konu, Süheyb'in Küba'da Hazreti Peygamber'e yetişmesi ve Hazreti Peygamber'in de onun hakkında ayet indiğini müjdelemesi Süheyb, Hazreti Peygamber'in hemen arkasından hicret etmek için yola çıktığında Kureyş'ten bazı kimseler onun peşine düştüler, bunu fark eden Süheyb hayvanından indi, Sadağındaki bütün okları çıkararak şunları söyledi, Ey Kureyşliler, içinizde benden iyi ok atan kimsenin olmadığını bilirsiniz, Allah'a yemin ederim ki Sadağım'daki bütün okları size atmadan, beni ele geçiremeyeceksiniz, hem oklarım bitmiş olsa bile kabzası elimde kalıncaya kadar kılıcımla çarpışmaya devam edeceğim, ondan sonra da ne istiyorsanız yapınız, ya da size Mekke'de sakladığım malımın yerini söyleyeyim de yolumdan çekiliniz, dedi, onlar da buna razı olduklarını söylediler, bunun üzerine Süheyb onlara mallarının yerini söyledi, bu olay üzerine Bakara suresinin 207.